Üçüncü kanto, buradan gidilir acılar kentine, buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya, burdan gidilir gitmiş insanlar arasına. Adalet yol gösterdi Ulu Rabbime, kutsal güç, yüce bilgilik, ilk sevgi yarattı beni. Benden önce her şey sonsuzdu, sonsuza dek süreceğim ben de. İçeri girenler dışarıda bırakın her umudu.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 Gizlerin içine soktu beni. Burada ağlamalar, inlemeler, yakınmalar uluyordu yıldızsız gökte. Gözlerimden yaşlar boşandı benim de. Çeşitli diller, iğrenç küfürler, acıdan yakınanlar, öfkeden bağıranlar, yüksek sesler, boğuk sesler, çırpan eller. Sonsuza dek karanlık bu havada, bir kasırgada savrulan kumrular gibi,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 Dünyada kalmamıştır sanları, bağışlama da, adalet de hor görür tümünü. Söz etmeye değmez, yalnızca bak ve yürü. Bir bayrak gördüm bakınca, döne döne hızla yol alıyordu. Belli ki durdurak bilmiyordu. Ardından öyle çok insan gidiyordu ki, aklımın ucundan bile geçmezdi ölümün bunca insanı yenip düşürmesi. İçlerinden kimilerini tanıdım. Korkaklığı yüzünden büyük görevi bırakıp kaçanın gölgesini de tanıdım. Hemen anladım, inandım ki Tanrı'nın da düşmanlarının da sevmedikleri kötüler sürüsüydü bunlar. Hiç yaşamamış olan bu zavallılar çırçıplaktı ve ortadaki at sinekleri eşek arıları sokuyordu her tarafını. İğrenç kurtçuklar emiyordu yüzlerinden akıp gözyaşlarıyla ayaklarının dibine inen kanı.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 Tanrı korkusu bilmeyen insanları bekleyen kıyıda başladılar hüngür hüngür ağlaşmaya. Kor gözlü kron iblisi işmar edip hepsini yan yana getirdi. Gecikenlerin sırtına küreğini indirdi. Güz gelip yapraklar peş peşe dökülünce dalların yapraklarını da yerde görmeleri gibi. Adem'in kötü çocukları çağrıya uydular, kuşlar gibi birer birer kayıya atladılar. Koyu renkli suda yol almaya başladılar ama onlar daha varmadan karşıya yeni bir kuyruk oluştu bu yakada. ''Oğul'' dedi Sevecen Usta. ''Tanrı'nın öfkesini çekip ölenler buraya dünyanın dört bir yanından gelirler. Irmağa geçmek için sıraya girerler, Tanrı'nın adaleti mahmuzlayınca onları isteye dönüşür korkulan. Geçmez buradan tek iyi bir ruh bile.''